Ordu'nun yenilenme çabalarına karşın geleneksel etkisi siyasal sistem üzerinde halen belirleyici olacak kadar güçlüdür. O halde programımızın siyasi alandaki isteminin başında devletin gerçek demokrasiye laftan öte duyarlı olmasını sağlayacak bir reform düzenlemesi şarttır. Eski PKK programında devlet tümüyle dışlanmış sayılmaktaydı. Yani varlığının tümüyle kaldırılması. Yerine düşünülen ise pek belirgin olmamakla birlikte bir Kürt devletine benzer oluşumlardı. Bu görüşün uygulanmasının zor olmasından ötürü değil, ilkesel olarak devletçi olmamız, dünya görüşümüzde uyuşmadığı için, Türk devleti kalksın, yerine Kürt devleti gelsin gibi, kaba bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. İkinci husus, devlet hiç olmasın görüşü de gerçekçi olmayıp daha çok nihilizme, eski anarşizme çağrı yapmaktadır. Ayrıca devletin Türkü, Kürdü olmaz, tarihsel bir ağır gelenek olarak dar bir azınlığın çıkarlarına hep öncelik verir. Kamusal alana hizmeti ise oldukça dar ve göstermeliktir. Fakat kamusal alan ve genel güvenlik günümüzde de ihmal edilemeyecek konular olduğundan, Türkiye'deki ve tüm Kürdistan'daki yerleşik devlet anlayışımızı yeniden yorumluyoruz. Devletin hemen ortadan kalkmasının bilimsel olarak da gerçekçi olmaması, olduğu gibi sürsün anlamına da gelmemektedir. Klasik anlamda devletin varlığı ve özellikle mevcut despotik iktidar uygulamaları ne kadar devletle özdeşleştirilmek istense de kabul edilemez. Doğru olan, genel güvenlik ihtiyacına ve kamusal alan hizmetine cevap veren, sınırlandırılmış, küçültülmüş, eski anlamıyla devlet sayılmayan, genel kamu otoritesi olarak tanımlayabileceğimiz siyasi bir kurum üzerinde uzlaşmak gerekir. Bu kuruma cumhuriyet demek tanımlamaya uygun olarak mümkündür. Halkın yönetimi anlamına gelmektedir ki demokrasiyle özdeş bir tanımlamadır. Fakat genel kamu otoritesi seçimi değil atamayı esas aldığı için demokrasiyle özdeşleşmesi doğru bir görüş olmayıp demokrasiye duyarlı onu kabul eden devlet olarak tanımlanması daha doğrudur. Böyle tanımlanan bir Türkiye Cumhuriyeti Kürtler açısından özgür yurttaşlığı, ve anayasa dahil yasallaşmayı ifade eder veya etmelidir. Kürtlerin yasallaştırılması demek, kanunen kimliklerinin ya genel ya da özel olarak kabul edilmesi demektir. Kürtlerin halk ve kültür olarak cumhuriyeti tanımaları, cumhuriyetin onları bir kültürel varlık ve siyasal hak sahibi olarak tanımasına bağlıdır. Tanımalar karşılıklı ve yasal güvencelere dayalı olmak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti açısından, Genelde tüm Türkiye için, özellikle ağırlıklı konumlarından ötürü Kürtler için bir reform ve rönesansçı yaklaşıma ihtiyaç vardır. Her ne kadar bazı yasal ve anayasal düzenlemeler yapılıyorsa da bunlara reform demek zordur. Özellikle Kürt sorununa içten olmayan yaklaşım ve inkarcılık sürdükçe anayasal uzlaşım zordur. PKK yeniden yapılanırken kendisini esas olarak Kürdistan'da sorumlu tutma durumunda olduğundan bu dört devletli alanda demokrasiyle devlet iktidarının uzlaşmasını en önemli bir konu olarak görür. Devletler buna federek Kürt devleti de dahildir. Kürdistan'da varlığını sürdürmek istiyorlarsa bunun kriterleri halka karşı olmayan genel güvenlik ve temel kamusal alan hizmetidir. Kürt halkının temsilcileri devlet yetkilileri ile bu kriterleri belirlemek ve uzlaşmakla görevlidir. Tek taraflı sınırsız bir devlet uygulaması, doğal olarak halkın rızasına dayalı değilse kabul görmez. Zorla dayatılırsa halkın direnme hakkı doğar. Dolayısıyla genel kamu otoritesi olarak devletle demokratik iradesini ortaya koymuş halkın görevlileri arasında bir uzlaşma gerekir. Programın bu en önemli maddesini, Kürdistan'da halkın kendi öz demokratik yönetimi artı genel kamu otoritesi olarak devlet olarak özetleyebiliriz. Statüsü böyle belirlenmiş bir Kürdistan hem demokratik hem özgür ve eşitliğe yakın bir konum kazanmış demektir. Tümüyle devletsiz demokrasi demek kendini mevcut tarihsel dönemde kandırmak ve macera peres kılmak demektir. Sınırları belirlenmiş ve küçülerek üzerinde uzlaşılmış bir devlet varlığına ihtiyaç vardır. Zaten klasik anlamda bu otoriteye devlet denilemeyeceğini ...daha çağdaş ve demokrasiye özde ve biçimde bağlı bir genel toplumsal kurum denilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Öte yandan Kürdistan'da demokrasi, halkın hem yerel hem genel anlamda düzenli aralıklarla kendi ekonomik, sosyal, siyasal ihtiyaçları başta olmak üzere... ...ortak kamusal ihtiyaçlarına yanıt arayıp bulmakla görevli delegelerini seçmek ve denetlemek anlamına gelir. Demokrasi devleti ilgilendirmez... ...halkın öz işleridir. Devlet ancak onun demokratik iradesine saygı gösterebilir. Gerekli bir hizmeti söz konusu olursa onu yerine getirir. Kısacası önümüzdeki dönemde Kürdistan'da iyice tanımlanmış ve üzerinde uzlaşılmış... ...demokrasi artı genel kamu otoritesi olarak Türkiye, İran, Irak ve Suriye devleti... ...formülü temel bir program maddesi olarak öngörülebilir. Bir program maddesi derken tek maddelik demiyoruz... Gerekirse 3-5 maddeye ayrıştırılabilir. Kürdistan'ın demokratikleştirilmesi yasal bir sorunun ötesinde kapsamlı bir toplumsal projedir. Halkın kimliğini ve kaderini belirlemesini inkar eden kesimlere karşı ve onların dışındaki toplumsal kesimlerin kendi ekonomik, sosyal, siyasal iradelerini oluşturma, kurumlaştırma, yönetme ve denetlemelerini içerir. Sürekli işleyen bir süreçtir. Seçimler sadece bu iradenin belirlenmesi için başvurulan araçlardan biridir. Esas olarak halkın işlevsel örgütlenmesini, eylemini gerektirir. Yerel köy ve kent komünlerine, kent meclislerine, belediyelerine ve genel halk kongresine kadar uzanan demokratik bir süreçtir. Dinamik bir siyasal yaşamı ifade eder. Koşullara göre komşu halklarla ortaklaşa bir demokrasi olarak örgütlenebileceği gibi... Buna imkan verilmezse kendi öz demokratik sistemi olarak da oluşturabilir. Siyasetin demokratikleştirilmesi de siyaset alanına ilişkin önemli bir görevdir. Demokratik siyaset, demokratik partileri gerektirir. Devlet odaklı olmayan, toplumsal talepleri esas alan partiler ve yan kuruluşları olmadıkça siyasal yaşamın demokratikleştirilmesi beklenemez. Türkiye'de parti yapılanmaları, devletin propaganda kolu, ...ve devlete konduklarında rant dağıtmayı amaçlayan... ...araçlar olmaktan öteye anlam ifade etmezler. Toplumsal sorunlara odaklı partilere geçiş... ...buna uygun bir yasal statü... ...siyasal reformun önemli bir parçasıdır. Kürdistan adına parti kurulması halen yasaklı bir konudur. Devlet partisi dışındakilere fazla şans tanınmaz. Açık ki bu statünün değişmesi gerekir. Kürdistan adına parti ve koalisyonlar demokratikleşmenin özüyle ilgilidir. Yeter ki ayrılıkçı ve şiddet aracına başvurmasınlar. Kürdistan'da demokratik siyaset ve toplum kavrayışı ve dönüşüm çabaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle politik olgunun despotik karakteri, demokratik kriterlerin kavranması ve uygulanmasını hayati kılmaktadır. Sadece sağ merkez politikalarının değil, sol politikaların çoğunluğu da devlet odaklı despotik ve rant karakterindedir. Bu temel özellikler Orta Doğu halklarının neden siyasetten nefret ettiğini de iyice açıklamaktadır. Politikaya yüklenen rol aldatma ve bastırma olduktan sonra toplumun politika dışında kalması daha doğrusu tahakkümcü politikanın nesnesi haline gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Politikanın bu yabancılaşmasını aşacak en iyi yöntem demokratik toplum amaçlı ve eksenli demokratik siyaset yapma sanatıdır. Demokratik politikayı teorik ve pratik olarak esas almadan tüm toplumsal grupların içinde yürütülecek çabalar aldatıcı olmaktan kurtulamaz. Burada iyi niyet fazla anlam taşımaz. Platonik halk bağlılıklarıyla demokratik politik hasanatı arasındaki bağı ve farkı iyice görmek gerekir. Savunmam esas olarak Kürdistan'da demokratik siyasetin önünü açmaya birincil öncelik tanımaktadır. Bireyde ve kurumlarda çok etkili olan boyun eğme ve eğdirme kültürünü, ancak demokratik evrensel kriterleri uygulayarak aşabiliriz. Son dönemde PKK mirası üzerinde de muazzam antidemokratik uygulamalara tanık olunmuştur. DEHAP'ın son seçimlerde istenen başarıya ulaşmamasının temelinde yönetim, kadro ve çalışma tarzları sorunlarında demokratik teori ve pratiğin çözüm tarzı olarak geliştirilmeyip uygulanmaması yatmaktadır. Diğer Kürdistan parçalarında zaten despotik politika daha çok egemendir. Önümüzdeki dönemde özgür bir Kürdistan için öncelikle gerekli olan her parçanın somut tarihsel toplumsal özelliklerine uyarlanmış demokratik toplum ve siyaset merkezli siyasi oluşumların gerçekleştirilmesidir. Mevcut parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının bu temelde dönüştürülmesidir. Demokratik siyaset dönemini tüm gücümüzle inanarak bilerek ve uygulayarak açmaktan daha değerli bir çalışma olamaz. Dolayısıyla her Kürdistan parçasında ve Kürt topluluklarının yoğun bulunduğu komşu metropol kentlerinde, azınlık kırsal alanlarda ve başta Avrupa olmak üzere yurt dışında demokratik bir işleyişi, örgüt ve çalışma tarzında eylemlilikte gerçekleştirmek temel görevdir. Halkımız birlikte yaşadığı Kürdistan içi azınlıklar ve gönüllü dostları da içine alma esnekliğini göstererek ...kendi tavan örgütlenmelerini ve eylemliliğini her şeyin önünde tutmalıdır. Kendi demokrasisini bizzat örgütleyip uygulamalıdır. Mevcut demokratik yasalara bağlı hareket etmek kadar... ...demokratik yasaların olmadığı koşullarda kendi demokratik kurallarına... ...tüzük ve yönetmeliklerine göre yaşam ve mücadelesini düzenlemelidir. Yılda bir alan kongreleriyle tüm demokratik kurum, kongre gele kadar... Yönetimlerini başarı ve çözüm oranlarına göre yeniden seçmelidir. Uygun yöntemlerle kendi seçim ve aday sistemini hazırlamalıdır. Bir yönetici iki dönemden fazla seçilmemeli ve ancak yeni projeler temelinde iki dönemden sonra yeniden aday olabilmelidir. Başta Avrupa'daki halkımız olmak üzere tüm parça ve metropollerde kendi öz demokrasisini uygun bulduğu yöntemlerle işleterek tüm kurumlarına, Yerel komünden kongreyele kadar en başarılı bulduğu adayları seçmeli, düzenli rapor istemeli ve bu temelde denetlemelidir. Devletler kendi demokrasisine saygılı davranırsa uzlaşmalı, aksi halde uygun yöntemlerle demokratik direnişini sonuna kadar sürdürmelidir. Halkımız için en uygun özgürlük ve eşitlik yolu olan öz demokrasisini sonuna kadar kavramak ve zafere kadar uygulamak esastır. Siyasal alanda özgür medyanın da varlığına ihtiyaç duyulur. Özgür medya olmadan devletin demokratik duyarlılığı ve siyasal alanın demokratikleşmesi sağlanamaz. Bireysel haklar olarak değil, kamusal haklar olarak Kürdistan'da bir medyatik düzenlemeye ihtiyaç vardır. Dil ayrıcalığı olmamalıdır. Feodal kurumların demokrasi önünde engel teşkil ettikleri bilinmektedir. Ortaçağ kalıntısı, ağalık, şehlik, aşiretçilik ve tarikatçılık, uygun yöntemlerle demokratik dönüşüme zorlanmalıdır. Asalak ve zihni uyuşturan, özgür ahlakın önünde engel teşkil eden bu kurumlar, klasik devlet kurumları kadar demokratikleşmeyi engellerler. Tüm bu hususlar, uygun maddeler halinde, siyasal alanda program ilkeleri olarak düşünülebilir. Siyasal alana ilişkin teorik yaklaşımı ve uygun madde düzenlenmesini, bu çerçevede geliştirmek, hakim sistem gerçeğiyle, halkın gerçekliği açısından gerçekçidir ve uygulanma, pratikleşme şansına sahiptir. Sosyal alana ilişkin programatik düzenlemenin özünü, aile, kadın, sağlık, eğitim, ahlak, din ve sanatsal etkinliklerinin önündeki sorunlar ve çözüm görevleri oluşturur. Siyasal ve ekonomik alanda ayrılmaz bir bütünlük oluşturan sosyal alan bölümlenmesi, kolaylık sağlaması açısından ayrı bir bölüm olarak düzenlenebilir. ...esas belirleyici alan olarak düşünülmesi gerekmekle birlikte... ...siyasi alandaki tahakküm ve ekonomik istismar nedeniyle... ...sosyal alan büyük bir sıkışmayı yaşamaktadır. Neredeyse hastalıklı bir gövdeye dönüşmüştür. Sosyal alanı giderek güçlendirmek ve savunmak... ...programın temel işlevlerinden sayılmalıdır. Ağırlık ekonomi ve siyasetten sosyal alana taşırılmalıdır. Devlet sistemlerinde toplumun kontrol edilmesinde... Sıkça denelen ekonomik olanakları toplumun elinden çekip tekrar toplumun bağlanması karşılığında topluma azar azar sunulması yönteminin terk edilmesi toplumsal düzeyin özgürleşmesinde temel bir noktadır. Toplumun ekonomi ile terbiye edilmesinden vazgeçilmelidir. Kürt toplumunda yoğun denelen bu yöntem halkımızı tam bir dilenci durumuna düşürmüştür. Toplumsal alanda öncelikle bu tuzağın kaldırılması gerekir. Toplumun Ekonomik kaynakları üzerinde devletin değil toplumun hakkı kabul edilmelidir. Aile kurumunda kadın, erkek ve çocuklar sistemin en çok tıkanan unsurlarıdır. Sistem adeta aileyi bir cürufa, tüm düzen çelişkilerinin boğduğu bir kuruma dönüştürmüştür. Evlilik, karı koca ve çocuklar eskinin feodal ilişkilerini henüz aşamamışken kapitalizmin insafsız ilişkileriyle kuşatılmış olarak tam bir hapishane hayatı yaşamaktadır. Kürdistan'da aile, kutsal sayılmasına rağmen özellikle özgürleşme düzeyinden yoksunluk, ekonomik olanaksızlık, eğitimsizlik ve sağlık sorunları sonucu tam bir cendereye sıkıştırılmıştır. Kadın ve çocukların durumu tam bir felakettir. Namus cinayetleri denen olgu aslında genel yaşamın içine düştüğü durumun simgesel ifadesidir. Toplumun bitirilen namusu kadının başında patlatılmaktadır. İflas etmiş erkeklik bunun hıncını, kadından çıkarmaktadır. Mevcut koşullarda ancak toplumun genel demokratikleşmesi ile aile bunalımı çözüm yoluna girebilir. Ana dilde eğitim ve yayın kimlik bozulmasını kısmen giderebilir. Özel ekonomik destek yoksul aileleri geçici olarak kurtarabilir. Kürdistan'da devlet ile işbirlikçi sınırlı bir kesim dışında bir öteki insanlık vardır ki kimse onların ne yazıya ne söze dökebilmektedir. Ötekilerin kimlik, özgürlük ve eşitlik sorunları çözülmeden, en kirli bir savaştan arındırıldığını söylemek mümkün değildir. Kürt toplumunda, ailesinde, kadın, erkek ve çocuklarında yaşanan tek taraflı, trajik bir savaştır. Program, bu konuya özgün yaklaşmayı ve yaratıcı çözümleri sağlamayı hedef almalıdır. Eğitim hem resmi hem ana dilde özgür kılınmalıdır. Devlet yardım etmese de, halkın öz imkanlarıyla, Dil ve kültürüne ilişkin eğitim kurumlarını oluşturmayı engellememelidir Sağlık kamusal bir görev olarak devlet tarafından ve sivil toplumca karşılanabilmelidir Toplumun özgür sanat hareketleriyle beslenmesine özgürlük tanınmalıdır Ahlaklı bir toplum olunmadan hiçbir iş başarlamaz. Özgür bir ahlak edinmek toplumun bilinçlenmesine bağlıdır Dolayısıyla toplumun yaygın bilinçlenmesine engel konulmamalıdır Özgür toplum ahlaklı toplumdur. Bu özdeşlik toplum içindeki tüm çalışmalarda yansıma bulmalıdır. Dinin toplum hayatındaki yeri tartışılarak ayak bağı unsurlarından temizlenmeli, buna karşılık toplumun en eski geleneğini, vicdanını oluşturduğundan, gerekli reformdan geçirilerek çağdaş bilim ve felsefe ile uyumlulaştırılmalıdır. Din, felsefe, bilim ve hatta mitolojinin ortak bir diline varmak, günümüz birey bunalımından çıkışının temel etkenlerinin başında gelmektedir. Din, daha çok yeni özgürlük ahlakında rol alırken, bilim-toplum bağlantısını kendi açısından yeniden yorumlayarak topluma sunmayı görev saymalıdır. Peygamberlerin de özünde bu rolü yerine getirdiğini iyice anlamalıyız. Din, hiçbir dönemdeki kadar günümüzde olduğu gibi yoz ve işlevsiz kalmamıştır. İşlevselliğini tekrar kazanmak, ...dinsel reformun temel amacı olmalıdır. Programın toplumsal alana ilişkin en temel tespiti... ...ona kaybettirilen ağırlığını yeniden kazandırmak olmalıdır. Devlet ve ekonomiyi elinde tutan dar bir azınlık... ...binlerce yılın büyük acı ve çabalarını yaşayarak... ...günümüze gelen toplum üzerindeki kemirici, soyucu yaklaşımlarını terk edip... ...ona gerekli saygı ve itibarı yeniden iade etmeyi... ...temel sosyal politika olarak kabul etmelidir. Toplumu hem devlet azınlığına hem birey çapulculuğuna, hırsızlığına ve saldırılarına karşı korumak programın sosyal alana ilişkin en temel görevi olarak anlaşılmalıdır. Kadının özgürlük düzeyi toplumun özgürlük düzeyini, toplumun özgürlük düzeyi ise genel demokratik düzeyi ve ona duyarlı sosyal devleti belirler. Kadın özgürlüğünü ayrı bir program maddesi olarak düzenlemek konunun merkeziliğinden ötürü gereklidir. Kadın sorununa ilişkin yaptığımız çözümlemeler toplumsal dönüşümün temel nirengi noktasını oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Real sosyalizmin kaybettiği noktalardan biri iktidar ve savaş sorunu ise ikincisi kadın sorunudur. Kadın ve iktidar birbiriyle oldukça çelişkili iki olgudur. Kadın ilk ezilen sınıf, cins ve ulustur. Özgürlüğü ve eşitliği tarihsel ve toplumsal gelişme içinde değerlendirilip, teorisi kurulmadıkça sağlam bir pratik gelişmesi de olmaz. Kürt toplumundaki kadında neolitik dönemden kalma izler halen etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte tüm uygarlık süreçlerinin kahrını çekmiştir. Direngen bir yapıya sahiptir. Çağın ihanetine uğradığı da açıktır. Bu özellikler feminizmin evrensel çabalarıyla birleştirildiğinde ayrı bir kadın partisi toplumsal özgürlük, eşitlik ve demokratikleşme mücadelesinde büyük bir rol oynayabilir. Haşk bu role uygun olarak kurulmuştur. Her ne kadar hakim erkeklik anlayışından kolay kurtulamamaktaysa da, özgürlükte ısrar vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kadın dünyasının özgürleştirilmesi, bizzat kadının duygusal zekayla analitik zekayı birlikte işleterek sağlaması en iyisi olacaktır. Kadın açısından mitoloji, Felsefe, din ve bilim yeniden gözden geçirilip, özgün ve özgür kadın zekasıyla yorumlanıp pratikleştirilmelidir. Teori ve pratiğe kadın zekasıyla yaklaşmak, doğaya yakın, barışçıl, özgürlükçü ve eşitlikçi bir dünyaya ve güzellikle yüklü bir yaşama daha anlamlıca götürebilir. Kürdistan'da paşkta ısrar ve gelişme, tanrıça erdemlerine, melek saflığına, afrodit güzelliğine taşıyabilir. Böylesi bir kadın sentezinin çözemeyeceği bir erkek kültürü, çekemeyeceği bir yaşam gücü, yürütemeyeceği bir eylem olamaz. Tarihte, mitolojide tanrıça kutsallığına denk bir kadın erdemini, uygarlık tarihi boyunca sürekli derinleştirilen bir kölecilik kültürü olarak, karılaşmaya ve despot erkekliğe karşı, geliştirilmedikçe, yaşamda soyluluk, özgürlük ve eşitlik sağlanamaz. Bu değerler sağlanmadan, Yaşam yitik bir değer olmaktan kurtulamaz Program kadın sorununu bu çerçevede maddeler halinde düzenlemelidir Programın ekonomik alana ilişkin yaklaşımının temelinde Metalaşma ve kara dayalı ekonomiden Kullanım değerine ve paylaşmaya dayalı ekonomiye geçiş olmalıdır Karın şahlandırdığı ekonomi sadece toplumu değil doğayı da tahrip etmiştir Yaşanmaz bir çevreye doğru yol alınmaktadır Burjuva ekonomi politiği durdurulmazsa varacağı yer gerçek bir cehennemdir. Burjuvazi'nin azami kar peşindeki özellikle sadece parayla oynayarak kar sağlayan finans kesimlerinin öne çıkması küreselleşmeyi en kötü tarafıyla insanlığa yaşatmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir toplumsal sınıf bu denli kar değer kazanmamıştır. Toplumun yozlaşmasının en başta gelen nedeni ekonominin vardığı finans düzeyidir. Finansın sürüklediği sanayi ve ticaret ise sürekli metalaşma ve onun en çok kar getiren lüzumsuz biçimlerini piyasaya sunduğundan toplumun alamadığı, tüketmediği sözde bir bollukla birlikte korkunç boyutlara varmış bir yoksulluk ve açlık sınır altında bir öteki insan oluşmasına götürmüştür. İnsanlık bu ekonomi politik ile daha fazla yaşayamaz. Sosyalizmin asıl rolü burada karşımıza çıkar. O da yavaş yavaş meta toplumundan kullanım değeri için üretim yapan topluma, karı esas alan üretimden paylaşımı esas alan üretime geçişle tanımlanabilir. Sosyalizmin ekonomi politiği budur. Program ekonomik ilkesini bu ekonomik politikaya dayandırmalıdır. Bu ekonomi politikası uygulandığında işsizlik, bolluk içinde yoksulluk, aşırı üretimin yanında açlık... Kâr ile birlikte çevre tahribi bir kader olmaktan çıkar. Ekolojik toplum özünde sosyalist bir toplumdur. Uygarlık ile birlikte doğadan, çevreden kopan, yabancılaşan, tahakkümcü toplumdan ancak sosyalist topluma geçildiğinde ekolojik denge ve toplumu anlam kazanır. Kapitalist sistem altında çevrenin kurtuluşu bir yanıtmacadır. Ekolojik dengeyi görülmemiş ölçüde bozan sistemin kendisidir. Sistemin etkisizleştirilmesi ve sosyalist toplum sisteminin gelişmesi ölçüsünde... ...çevre sorunu köklü çözüme kavuşur. Bu demek değildir ki şimdiden çevre için bir şey yapılmaz. Tersine çevre mücadelesini daha aktif kılmak için... ...genel toplumsal dönüşüm mücadelesi ile iç içe yürütülmesinin gereğini vurgular. Program özellikle işsizlikle pahalılığı, yoksullukla açlığı, çevre tahribi ile aşırı metalaşmayı aşırı üretimle kullanım değerinden yoksulluğu hakim kapitalist sistemden bilerek bunun kader olmadığını sosyalist ekonomiye yönelişle sorun olmaktan çıkarılabileceğini güçlü vurgulayarak maddeler halinde düzenlemelidir. Programda özenle tanımlaması yapılan bir konu malların meta ve kullanım değeri hakkındaki tercih sorunudur. Malların metalaşması kar rejimine götürürken başta aşırı çalışma, İşsizlik olmak üzere yoksulluk, zenginlik, bolluk, kıtlık, lüks, kirlilik, ezen ezilen, sömüren sömürülen, hakim mahkum, ezen ezilen, cins ve benzeri ayrımları da beraberinde geliştirir. Tersine malların kullanım değeri olarak geliştirilmesi bu ikilemlere yol açmaz. Sosyalist toplum karakterinde gelişmeler yaşanır. Örneğin her tarafa meşe ağacı dikelim. Meşe ağacının meta değeri fazla yoktur. Fakat yüksek bir kullanım değeri vardır. Palamutları değerlidir. Kerestesi sağlamdır. Gölgesi çok güzeldir. Çevre sorununa mükemmel bir çaredir. Tüm çorak Orta Doğu'yu ormana kavuşturabilir. Mükemmel, ekolojiktir. En önemlisi, herkese iş bulabilme imkanı verebilir. Hiçbir işi olmayan, eğitimsiz insan meşe ekip bakabilir. Meşeciliğin geliştirilmesiyle, ...dünya kurtulur. Programın enternasyonalizm ile ilişkisi... ...bölge ve dünya boyutlu olarak belirtilebilir. Kürdistan somutu etle tırnak gibi... ...Orta Doğu tarihi, coğrafyası ve halklarıyla iç içeliği yaşar. Milliyetçiliğin dışlanması bu gerçekle daha da anlam kazanır. Filistin-İsrail ilişki ve çelişkilerinde... ...milliyetçiliğin esas alınması... ...bütün felaketlerin, çözümsüzlüklerin temelidir. Din milliyetçiliği üzerine ulus milliyetçiliğinin eklenmesi felaketi büsbütün büyütmüştür. Halbuki demokratik çözüm olanakları esas alınsaydı, herhalde daha az acı çekilir, bugünlerden daha uygun bir düzen kurulabilirdi. Aşırı milliyetçi-devletçi yaklaşımın çözüm değil, dehşet politikaları olduğu açıkça kendini kanıtlamıştır. Kürdistan'da aynı milliyetçi-devletçi akımlar üstün çıkarsa, bir değil dört İsrail-Filistin ortaya çıkar. Bundan çıkarmamız gereken birçok sonuç vardır. Ayrıca günümüzde yaşanan Çeçenistan, Karabağ, Kosova, Kıbrıs, yakın dönemde Ermeni-Osmanlı, Kürt Cumhuriyet, Arap-Osmanlı, Kürt-Irak bağlamındaki sorunların yol açtığı sonuçlarda bilinmektedir. Yeni facialara yol açmamanın en uygun yolu, Kürt sorununu imha, inkar ve küllendirme, dilencileştirme konumuna düşürmeden tutarlı, içtenlikli bir barış ve demokratikleşme reformu ile çözüme cesaret etmektir. Bunun genel formülü de Türkiye somutunda çözümlediğimiz genel güvenlik ve kamusal alan ortaklığı olarak devlet artı Kürdistan'da demokrasi formülünün Orta Doğu çapında genelleştirilmesidir. Kendini somutta Orta Doğu'da demokratikleşme artı devletin demokrasiye duyarlılığı eşittir Kürdistan'a özgürlüktür. Özgür Kürdistan, daha çok demokratik Kürdistan'dır. Dünya genelinde Porto Alegre toplantılarını, yerel demokrasilerin ulus üstü platformuna, dünya halklarının devlet odaklı olmayan Küresel Demokrasi Kongresi'ne dönüştürmektir. Sonuç olarak, Demokratik Kürdistan, Demokratik Orta Doğu Federasyonu, o da eşittir Küresel Demokrasi Kongresi, önümüzdeki dönemin Sur nasyonal sloganı olabilir. Bireysel haklar insan hakları olarak programda yer bulabilmelidir. Bireyin düşünme, söz, irade özgürlüğü her koşul altında korunmalıdır. Hiçbir ülke devlet ve toplum çıkarı adına bireyi özgür düşünme, söz söyleme ve iradesini ortaya koyma hakkından yoksun bırakamaz. Toplumsallıkla bireysellik arasındaki optimal noktayı yakalamak temel bir amaç olmalıdır. Birey özgürlüğünden geçmeyen bir toplumsal özgürlük... Toplumsal özgürlüğe dayanmayan bireysel özgürlük en sonunda kaybetmeye mahkumdur. Temel insan hakları toplum olma hakkına saldırmadan, onun da ancak var olabileceğini bilerek aşırı bireyci, toplum dışı, sorumsuz eğilimlere kapılmadan değer kazanabilir. Eskinin uluslararası dayanışmasını değil, ulusüstü bir yaklaşımı esas almalıdır. İnternasyonal değil, suprenasyonal, ulusüstü, ulus ötesi olmalıdır. İnsanlar din, ulus, sınıf kimliğini aşmış bir dayanışmayı yakalayabilmelidir. Hem emeğin hem hümanizmin dayanışması bu temelde daha anlamlı olabilir. Programda demokrasi ile sosyalizm arasındaki ilişkinin net vurgulanması gerekir. Sosyalizm genel olarak eşitlik sözcüğü ile tanımlanır. Yolu ise mülkiyetin kolektifleşmesinden geçer diye bir anlayışla özdeşleştirilir. Ama demokrasi ve özgürlük ile bağ kurulmadı. Kurulsun da nasıl hangi sistemde olması önemli değildir söylemine kadar vardı. Sonuçta devlet kapitalizmi olarak yozlaştı. Hem teorik hem deneysel gelişmeler demokrasiyi tam uygulamadan, özgürlükler yaşanmadan sosyalizme varılamayacağını göstermiştir. Devlet eliyle sosyalizm kurulamaz. Ta Sümerlerden beri devletin yoğun kolektifleştirmeleri olmuştur. ...en geniş sosyalizasyon hareketlerini devletler yapmıştır. Bu durumda devlete en büyük sosyalist kurum demek gerekir. Sovyet deneyimi aynı tarihsel eğilimin devamıdır. Dolayısıyla devlet eliyle kamulaştırma... ...eşitlik hareketlerine genelleştirilmiş patronaj sistem demek daha uygundur. Bir efendi, bir ağa, bir kapitalist yerine... ...hepsinin ortak kimliği olarak özde aynı rolü oynar. Eğer demokrasi en az devlet ise... Ve demokratik gelişmeyle eşitlik yakalanıyorsa gerçek sosyalizme varılıyor denilebilir. Bunun özgürlüksüz olamayacağını da koşul olarak belirtmek gerekir. Eşitlik tahakkümsüzlük olarak özgürlükle birleştiğinde ancak sosyalizm olarak kavramlaşabilir. Zorakiliğe dayanan eşitlik sosyalizm olamaz. O halde en geniş demokratik uygulamayla yaşanan özgürlükler altında sağlanan eşitlikçi toplum sosyalisttir. Sonuç olarak... Programın taslak düşüncesi ve dayandığı teorik sistem ana hatlarıyla verilmiştir. Devletçi ve milliyetçi etkilerden arınmış, demokratik, özgür ve eşitliğe doğru bir toplumsal dönüşümü esas alan program anlayışı öngörülmektedir. Liberal bir program olmamakla birlikte, bireysel inisiyatife gerçekçi bir rol tanınmaktadır. İktidar yerine demokratik otoriteyi, toplumsal denetim yerine özgürlüğü, liberal, metaya... Ve kâra dayalı piyasa yerine kullanım değeri ve paylaşımcılığı ile toplumun optimal buluşmasını temel çizgi haline getiren bir program söz konusudur. Açık ki bu düşünceler taslak öneriler olup üzerinde tartışılmak, değiştirilmek, eklemek için sunulmuştur.